54. Sohbet Haşir hakkında Tefekkür Bu konuşma hicretin 545. yılında Ramazan ayının 10. günü Cuma sabahı medresede yapılmıştır. Ey oğul! İki adım vardır ki eğer bu iki adımı atabilirsen Hakk'a ulaştın demektir. Eğer kalbin ve ruhunda dünya ilahiretten birer adım nefsin ile diğer insanlarda birer adım uzaklaşabilirsen Hakka ulaşmış olursun Sen kalbin ve ruhun ile bu zahirleri terk et İşte o zaman önce bidayeten sonra da nihayeten Hakka vasıl olursun Sen önce başla ilk adım at Onu tamamlamak aziz ve celil olan Allah'a düşer Başlamak senden bitirmek de aziz ve celil olan Allah'tan Sen hemen gerekli alet ve adevatı al Var iş kapısının önünde otur, iş kapısının önünde otur ki arandığı an seni çalıştıracak olana yakın bulasın. Öyle yatağında, yorganının altında ve kapalı kapılar ardında miskin miskin durma, iş ara, çalışmak istediğini söyle. Kalbini zikre yaklaştır, ona bilhassa kıyamet gününü, aşır neşir gününü hatırla. Kabir hayatı bahsinde düşünün. Aziz ve celil olan Allah'ın bütün mahlukatı yeniden nasıl diriltip toplayacağını ve onları kendi huzurunda nasıl durduracağını düşün. Bütün bunları hiç hatırdan çıkarmamaya devam ettiğin zaman kalbindeki kasvet zail olur, günah bulanıklıklarından temizlenir. Eğer bina sağlam bir temel üzerine oturtulursa yıkılmaz, yerinde karar kılar. Sağlam bir temel üzerine oturtulmadığı takdirde ise Kısa zamanda çöker yıkılır Tıpkı bunun gibi Eğer sen de kendi halini Dinin zahir hükümleri üzerine oturtursan Hiçbir kimse ona noksanlık veremez Herhangi bir yerinde Gedik açamaz Fakat eğer Fani hayatını onun zahir hükümleri Üzerine oturtmazsan Durumun sağlam olmaz Dini hayatının bir tarafında bir gedik açılabilir Temel çürük olduğu için Bir mertebeye de ulaşamazsın bu durumda sıdıkların kalpleri sana öfkelenmekten geri durmadıkları gibi seni görmeyi de istemezler. Vah sana! göre din bir oyundan karışık ve belirsiz bir takım hükümlerden ibaret değil mi ey cahil? Hayır! Hayır! Asla senin sandığın gibi değil. Senin kafanla hayır yok. Sen hakikatlerle batılları birbirine karıştırıyorsun. Kendini halka hitap etmeye ehil saydın. Halbuki senin bu hususta hiçbir ehliyetin yok. Halka hitap edecek ehliyette değilsin. Allah yolunda halka hitap etme sadayeti insanlardan, onların da salihlerinden pek nadir kişilere nasip olur. Salihlerin adeti susmak, sükut etmek, mümkün mertebe konuşmamak, daha çok dinlemek ve tefekkür etmektir. Vaka konuşmakla vazifelendirilenleri de vardır böyleleri istemeyerek ve her türlü meşakkatlere katlanarak konuşurlar. Konuşmadan sonra hakikatler aşikar hale gelir. Bu konuşmalar neticesinde salihlerin kendi zaviilerinden bir değişiklik olmaz. Ancak bu konuşmalar salihlerin bulundukları mertebelere gelememiş olanlar için değişiklik olur. İşte bütün bunlardan dolayıdır ki, müminlerin emiri Ebu Talip oğlu Ali, bu hususlarla alakalı bazı sözlerinde şöyle der eğer perde kaldırılmış olsa imanımdaki katilik ve sarsılmazlıkta hiçbir artış olmaz. İmanım o derece sağlam, kati ve sarsılmaz bir noktaya gelmiş ki hakikatlerin önündeki perdenin kalkmasının bile imanımı vereceği bir sağlamlık yok. Görmediğim Rabbe ibadet etmem. İbadet esnasında Rabbimi görüyorum Kalbim bana Rabbimi gösterdi Ey cahiller Alimlerle hemhal olunuz Onların meclislerinde bulunuz Onlarla haşır neşir olunuz Onlara hizmet ediniz Bilmediklerinizi onlardan öğreniniz İlim kamil alimlerin ağzından öğrenilir Alimlerin meclislerinde hüsnü edeple oturunuz Onlara itiraz etmeyiniz Onların meclislerine ilim irfanlarından istifade etmek maksadıyla gidiniz. Başka maksatlarla gitmeyiniz. Ta ki ilimlerine siz de nail olasınız. İlim irfanlarının bereketi size de gelen, faydaları size de şamil olan. Ariflerin yanında sükut ederek oturunuz. Zahitlerin yanında onlara rağbet edip alaka göstererek oturunuz. Arif içinde bulunduğu her anda Allah'a bir önceki andan daha yakındır. Arif'in izzet ve celal sahibi Rabbine karşı beslediği huşu, tevazu ve alçak gönüllülük her gelen an yenilenir. O gayipten değil, hazırdan korkar. Yani onun nazarında Rabbi her an için hazır ve nazırdır. Gayip değildir. Huşusunun artması Rabbine olan yakınlığının artması nispetindedir. Rabbinin huzurunda dilsizliğinin artması, ona müşahedesinin artması kadardır. Kim ki aziz ve celil olan Allah'ı tanırsa, nefsinin, hevasının, tabiatının, adetinin ve bedeninin dilleri tutulur, dilsiz olur. Buna karşılık kalbinin, özünün, halinin, makamının dilleri açılır. Onlar tutulmaz, dilsiz olmaz. Nâil olduğu nimetlerin ishariyle ile konuşurlar. İşte bunun içindir ki arifler daha çok sükut ederek otururlar. Ta ki kendilerinden faydalanabilsin. Kalplerinden fışkıran, irfan şarabından içilebilsin. Kim ki izzet ve celal sahibi Allah'ı bilenlerle haşır neşir olmayı arttırırsa o nefsini bilir. Rabbine karşı da daha çok mütevazi olur. İşte bunun içindir ki şöyle dinler. Nefsini bilen Rabbini bilir Nefs kul ile Rabbi arasında bir perdedir Nefsini tanıyan izzet ve celal sahibi Allah'a da mahlukata da mütevazi davranır Nefsini tanıyan ondan sakınır Onu tanıdığı için Allah'a şükreder Bilir ki Allah ona nefsini sırf dünya ve ahiret kendisinin iyiliğini istediği için tanıtmıştır Arif'in zarihi Allah'a şükür ile batını da ona hamd ile meşguldür. Zahiri yükselmekte batını toparlanmaktadır. Neşesi içindedir. Kederi dışındadır. Bu sırf halini gizlemek için böyledir. Arif ise müminin aksine bir hal içindedir. Zira müminin kederi kalbinde yani içindedir. Sevinci ise yüzünde yani dışındadır. O bilir. Hakkın kapısında durur. Fakat Hakkında ne Murad edildiğini, kabul mü yoksa red mi edileceğini bilmez. Yüzüne kapının açılıp açılmayacağını bilmez. Nefsini bilen, bütün hallerinde müminin aksi bir halde bulunur. Mümin hal sahibidir. Hal ise değişikliklere uğrar. Arif ise makam sahibidir. Makam değişikliklere uğramaz, sabittir. Mümin halinin değişmesinden, Başka bir hale intikal etmekten ve imanının zeval bulmasından endişe eder korkar. Onun kalbinde kederi, yüzünde de sevinci daimidir. Hüznü ile birlikte seyreder yürür. Konuşması senin yüzünde bir tebessüm iledir. Kalbi ise hüzün ve kederden parçalanır. Arife gelince onun hüznü yüzündedir. Çünkü o halkla sakındırıcılık yüzü ile karşılaşır arif halkı kötülüklerden sakındırır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den niyabeten yani onun vekil sıfatıyla insanlara Allah'ın emirlerini emreder, nehiilerini nehyeder. Allah dostları işiktikare ile amel ederler. Sırf Allah rızası için işledikleri ameller onları aziz ve celil olan Allah'a yakınlaştırır. Onlar vasıtasız olarak sırf kalp kulakları ile Allah'ın öğütlerini dinlerler. Bu halktan uzak bulundukları, uykuda oldukları ve Allah'ın huzurunda ve uyanık oldukları zamanlardadır. Kalbin manevi ahlaki sıhhate kavuştuğu zaman halka karşı daima gayip ve uykuda olur. Hakka karşı ise daima uyanık ve huzurda bulunursun. Bu safhaya gelmiş bir kişinin görünürde insanların arasında bulunduğu halde Halvet halini yaşar olması mümkündür. Esasen halvette kalp ve iç halen mühimdir. Binaenaleyh bir mümin zahiren insanlarla haşir neşir olup dururken de halvet halini devam ettirebilir. Nitekim eğer senin kalbin manevi ahlaki sıhhate kavuşmuşsa, halkın arasında bulunduğu anlarda bile varidatı ilahiye mazhar olabilirsin. Özüne Allah'ın hikmetleri gelebilir. Öz sırh marifet nurlarını kalbe boşaltır. Kalp, nefsi mutmainneye boşaltır. Nefsi mutmainne dile boşaltır. Dil ve halka yani insanlara boşaltır. Onun için kişi insanlara bu vasıflarda hitap edilecek bir mertebeye gelmişse ne âlâ. Aksi halde kendini bu vazifeye ehil görmemeli ve konuşmamalıdır. Allah dostlarının mecnunluğu Tabii adetleri ve nefsani hevayi fiilleri terk etmek Ve şevhani nefsani zevklere Karşı kör olmak demektir. Yoksa aklını kaybetmiş Deliler Manasında mecnular değillerdi. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. Hasan Basri Şöyledir. Eğer siz Allah dostlarını görmüş olsaydınız Onların deli olduklarına Hükmederdiniz. Onlar da sizi görmüş olsalardı bir an için bile Allah'a inanmamış olduğunuzu söylerlerdi. Senin halvetin tamamı olmadı. Kemal bu mu? Zira halvet Allah'ın gayri bütün varlıklardan kalben sıyrılmaktan masivadan kalbi temizlemekten ibarettir. Tam halvete erdiğinde için temizlenir. Hem dünyadan hem ahiretten hem de Allah'ın gayri bütün varlıklardan külliyen tecerit eder, sıyrılır. İşte bu hal geçmiş peygamberlerin, resullerin, evriyanın ve salihlerin geniş ve düz yoldur. Bence emri bin maruf, nehi anil mülker vazifesini yapan kişi inzivaya çekilmiş bin abitten daha hayırlıdır. Zira abid nefsi kendisini helaka sürüklemesin diye inzivaya çekilmiş, böylece onunla mücahadeyi bir bakıma terk etmiş demektir. Eğer nefsi kalbe, ve öze tabi olduğu bir halde inzivaya çekilmişse bu makbuldur. Zira bu durumda nefs onlara tabi olur. Onların görüşünden çıkmaz. Onlarla birlik olur. Aralarında fark kalmaz. Yani nefsle kalp ve öz arasında fark kalmaz. Kalp ile özün emrettiğini nefs de emreder. Onların nehyettiğini o da nehyeder. Onların seçtiğini o da seçer. Bu takdirde nefs nefsin mutmainne haline gelir. Kalp öz ve nefis Hepsi de bir gayede ve bir maksatta birleşirler Nefs bu mertebe erdiği zaman onunla mücadele gevşetilebilir Allah'ın gerek senin hakkında ve gerekse diğer insanlar hakkındaki fiilleri hususunda Onunla çekişme, işitme ki. Aziz ve celil olan Allah ne buyuruyor? O yapacağından mesul olmaz Fakat insanlar mesul olurlar Enbiya Suresi 23. Ayet Eğer Allah'a karşı güzel edep sahibi olmazsan, senin ona itaatin nerede kalır? Bu durumda dünyadan hor, hakir ve zelil olarak göçer gidersin. Allah'a karşı güzel edep sahibi olduğun ve fiillerine muvaffakat ettiğin takdirde ise, onun huzurunda oturtulur ve ikramlara gark edilirsin. Aziz ve celil olan Allah'ı seven, onun yanında misafir misafirin yiyecek içecek giyecek bahsinde vesair bütün hallerde ev sahibinin arzusunun hilafine hareket etme hakkı yoktur bilakis ev sahibinin arzusuna uygun bir hareket ve davranış içinde bulunması gerekir hiç şüphe yok ki misafir umduğunu değil bulduğunu yer umduğunda değil bulduğunda yatar kim ki aziz ve celil olan Allah'ı tanırsa Dünyada, ahirette Allah'ın gayri bütün varlıklar da onun kalbinden silinir. Orada yalnız Allah'a yer kalır. Senin konuşman Allah için olmalıdır. Eğer konuşman sırf Allah rızası için olmayacaksa bu takdirde dilsizlik yani konuşmayıp sükut etmek senin için daha iyidir. Hayatında Allah için olsun. Yani ömrünü Allah için geçir. Aksi halde senin için ölüm daha iyidir. Allah Bizi sana itaat halinde yaşat. Bizi sana itaat edenlerle haşreyle. Amin. Mümin nefsini temizlemek ve ıslah etmek için hicret edendir. O kendisine edep sahibi yapacak ve Allah yolunu öğretecek bir şeyhin sohbetine katılır. Şeyh küçüklüğünden itibaren ona, Allah yolunu öğretmekten bir an bile geri durmaz. Ta ölünceye kadar. Hem de dünyaya geldiği zamanki günahsız halindeki fıtratı üzerinde ölünceye kadar. Önce ona Allah'ın kitabının ahkamını öğretir. İkinci olarak da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini, ahlakını öğretir. Bununla beraber Allah'ın muvaffakiyet vermiş olması şarttır. Yani mürşidin irşadı ancak Allah'ın tevfiki olduğu takdirde netice verir. Bir mürşidin irşadı altında Allah yoluna sülük eden mümin öğrendikleriyle hemen amel eder. Bu amel onu izzet ve celal sahibi Allah'a yakınlaştırır. O bildiği ile amel oldukça Allah da ona bilmediklerini öğretir. Kalbini ihlas üzere sabit kılar. Her adımı onu Allah'a yakınlaştırır. Her Amel istediğin halde kalbinin Allah'a yakınlaşmadığını, ibadetin zevkinin tadamadığını ve Allah ile aranda ünsiyet peydah olmadığını görürsen bil ki sen hakikatte amel işlemiş değilsin ve amelinde mevcut bir kusurdan dolayı perdelisin. Allah ile aranda perde var. Perde nedir? Riyadır, nifak, iki yüzlüktür, ucuptur, kendini beğenmiştir. Ey Allah yolunda güzel ameller işlemek isteyen kişi ihlaslı olmalısın Aksi halde boşuna yorulma Sana gerek halvet halinde Ve gerekse insanlar arasında Bulunduğun zamanlarda Allah için murakabe gerek Nefsinin riyaya düşüp düşmediğini Gözetlemen gerek Münafıklar insanlar arasında Bulundukları zamanlar dikkatli olmalı İhlas salipleri ise Hem halvet hallerinde hem de insanlarla birlikte bulundukları anlarda dikkatli olmalıdırlar. Zira onların her iki halde de riyaya düşmeleri muhtemeldir. Münafıklar ise daha çok insanlarla birlikte bulundukları zamanlarda riyakarlık ederler. Vahsen, nikahlı olmayan bir güzel gördüğün zaman hemen iki gözünde de yum. Nefsinin gözünü ve hevanın gözünü Rabbinin senin üzerindeki bakışını hatırla ve şu ayeti oku. Sen herhangi bir işte bulunmaya Onun hakkında Kur'an'dan bir şey okumaya dur ve sizler de hiçbir iş işlemeye durun ki onun içine daldığınız zaman biz başınızda şahidizdir. Ne yerde ne gökte zerre ağırlığınca bir şey Rabbinden uzak ve gizli kalmaz. Bundan daha küçüğü ve daha büyüde hariç olmamak üzere. Hepsi muhakkak, apaçık bir kitapta yazılıdır. Yunus Suresi 61. Ayet Aziz ve celil olan Allah'a karşı gelmekten sakın, mahreme gözlerini yum. Hiçbir şeyin Allah'ın nazarından kaçamayacağını hatırla. Allah'ın fiilleri ve kainattaki tasarrufu hakkında onunla çekişmediğin, ve itiraza kalkışmadığın zaman ona olan kulluğun tamamlanmış demektir. Bu durumda hakiki bir kul olmuş ve haklarında Allah'ın şöyle buyurduğu kullar cümlesine girmiş bulunursun. Benim kullarımın üzerinde senin hiçbir tahakkümün yoktur. Hicr Suresi 42. Ayet Sen Allah'a hakkıyla şükrettiğin zaman Allah da sana teşekkür etmedenini ve seni sevmedenini Diğer insanların kalbine ve diline ilham eder. İşte o zaman şeytana ve avanelerine sana tahakküm edecekleri bir yol kalmaz. Duayı terk etmek azimettir. Onunla iştigal ruhsattır. Doğa suya batmış kişiye bir nefes, hapisten çıkıp hükümdarın huzuruna dahil oluncaya kadar mahpus kişi için bir penceredir. Aklı selim sahibi olunuz. Siz duayı terk etmekle iyi etmiyorsunuz. Dua ettiğinizde de iyi etmiyorsunuz. Hiçbir şey yoktur ki mutlaka bir niyete, bir akla ve bir ilme muhtaç olmasın. Bir bilene tabi olma ihtiyacını duymasın. Siz aziz ve celil olan Allah'ın indinde neler olduğunu düşünemiyor, bilemiyorsunuz. O'nun salih kulları indinde neler olduğunu düşünemiyor, bilemiyorsunuz. İşte bunun içindir ki Allah'ın salih kulları hakkında suizanlarda bulunuyorsunuz. Allah dostları din büyüklerinizle çekişmeye girmeyiniz. Kendinizde onları da tehlikeye atmayınız. Onların hiçbir tasarrufuna itiraz etmeyiniz. Şeriata aykırı herhangi bir durum bulunmadıkça onların tasarruflarına karşı çıkmayınız. Onlar gerek zahir yönüyle gerekse batın yönüyle, Aşikare Allah'ın huzurundadırlar. Kendilerine açıkça bir selamet verilmedikçe kalpleri korkudan kurtulmaz. Ey Allah'ın yeryüzündeki kulları, ey yeryüzünün zahitleri, geliniz. Haberinizin olmadığı bir şeyi öğreniniz. Benim kitabıma geliniz. Geliniz ki kendi yanınızda bulamayacağınız bir şeyi size öğreteyim. Kalplerin bir kitabı vardır. Sır özlerin bir kitabı vardır. Nefslerin bir kitabı vardır Uzuların bir kitabı vardır Onlar derecelerdir Makamlardır Sayılı adımlardır Ne var ki sen daha birinci adımı atamamışsın İkinciyi nasıl atabilirsin Sen daha teslimiyete erememişsin İmana nasıl ulaşabilirsin Daha sen kabataslak iman edememişsin Katı ve sarsılmaz imana nasıl ulaşabilirsin? Katı ve sarsılmaz imana sahip olmadan marifete ve velayete nasıl vasıl olabilirsin? Aklı selim sahip oldu. Şimdiki halinle sen hiçbir şey üzerinde değilsin. Sizin her biriniz gerekli hiçbir vasfa sahip bulunmadan halka reis olmaya kalkışıyor. Din büyüğü ve mürşit olmaya kalkışıyor. Halbuki riyasetin bir takım şartları vardır. Reislik ancak insanlara karşı züht sahibi olduktan sonra mümkündür. Dünyaya nefse, hevaye, taba ve iradeye karşı züht sahibi olduktan sonra mümkündür. Riyaset bir ağaç gibi yerden bitmez. Gökten iner, gökten verilir. Belayet halktan gelmez, haktan gelir. Allah tarafından verilir. Sen daima tabi durumunda ol. Başkalarının tabi olduğu kişi durumunda olma. Daima dinleyen kişi ol. Sohbete katılan kişi ol. Başkalarının dinlediği kişi durumunda olma. Alçak gönüllülüğe, mahviyete ve daima geride kalmaya razı ol. Eğer Allah'ın dininde senin için bunun zıddı bir mertebe varsa, yani sen daha önlerde olmaya layık isen, o da sana zamanında gelir. Zamanı gelince o noktaya da ulaşırsın. Sana... Teslimiyet gerek. Sebeplere tevessül ettikten ve zahiri bütün tedbirleri aldıktan sonra işin gerisini Allah'a havale etmek gerek. Kendi gücüne, kendi kuvvet ve kudretine güvenmemek gerek. Allah'ın fiillerine ve tasarruflarına itiraz etmemek gerek. İnsanları ve kendi nefsini Allah'ın iradesine, tasarrufına ve fiillerine ortak etmemek gerek. Sana kulluğun sohbetine yapışmak gerek. Kullunun sohbeti Allah'ın emrettiklerini harfiyen yerine getirmek, nehyettiklerinden kamilen uzak durmak, musibet ve felaketler karşısında sabırlı olmaktır. Bu meselenin esası tevhiddir, sebattır. Temeli sağlam salih ameller bu esas üzerine oturur. Sen henüz temeli sağlamlaştırmadın, salih amelleri neyin üzerine oturttu? Henüz niyetin düzelmedi. Nasıl konuşursun? Henüz süküt devren tamamlanmadı. Peygamberlerden niyabeten bu sözleri ne hakla söylersin? Zira peygamberler Hakk'ın hatipleriydiler. Onlar bu dünyadan göçüp gittikten sonra Allah ilmiyle amil alimleri onların makamına oturttu ve kendilerini peygamberlerin varisleri olarak tayin etti. Kim ki peygamberlerin makamında bulunmak isterse Zamanının en temiz ve en güzel ahlaklısı Allah'ın dinini ve ilmini en iyi bileni olmak zorundadır. Birçokları bu meselenin gayet kolay olduğunu sanırlar. Ey Allah'ı, peygamberlerini ve salih kullarını bilmeyenler! Ey nefslerini, tabiatlarını, dünyalarını ve ahiretlerini tanımayanlar! Yazık sizlere! Dilsiz olunuz, sükut ediniz. Ta olacağınız, yükseltileceğiniz, muvaffakat göreceğiniz ve huzura geleceğiniz güne kadar Kiminki ilmi hevasına galip gelirse işte faydalı ilim odur o ilim nasıl faydalı olmasın ki sahimine fanilerin kapısını kapamış aziz ve celil olan Allah'ın kapısı büyük kapıyı açmıştır bir kul için bu açılış ve kapanış tahakkuk ettiği zaman onun üzerinden zahmet ve meşakkatler kalkar halvet hale Kalbine hilatlar giydirilir. Üzerine hediyeler atılır. Kendisine mana anahtarları verilir. Kabuk, posa, kısımlar dökülür. Usare öz kalır. Heva, heves yolları kapanır. Harap olur, mahvolur. Allah'a giden yol açılır. Gelmiş geçmiş peygamberlerin, Resullerin, evliyanın geniş yolu açılır. Bu geniş yol nedir? O kedersiz safa yoldur. Şirksiz tevhid yoldur. Nizasız, çekişmesiz teslimiyet yoludur. Yalansız doğruluk yoludur. Hakkın yoludur. Halkın kötü temayül, duygu ve ihtiraslarının bulunmadığı hak yoludur. Sebepsiz müsebbibin yoludur. Bu yol öyle geniş, düz ve güzel bir yoldur ki, Din emirleri, marifet sultanları, marifet hakanları hep o yoldadır. O marifet sultanları ve hakanları ki, onlar İzzet ve celal sahibi hakkın adamlarıdır Temiz ve necip kişilerdir Allah'ın dinine yardım ederler Allah için severler Allah için düşmanlık ederler Hayfızana Allah dostları bu tasavvuf ve tarikat erbabının yolunda olduğunu Nasıl iddia edebiliyorsun ki Sen kendini ve diğer bazı insanları Allah'a ortak olarak tanıyorsun Şunu unutma ki Yeryüzünde Allah'tan gayrı korktuğun veya bir şey umduğun herhangi bir kişi bulunursa senin imanın yoktur. Tam iman etmiş olabilmen için yeryüzünde Allah'tan gayrı hiçbir şeyden korkmayacak, ondan başka hiçbir kimseden bir şey beklemeyeceksin. Dünyada murat ettiğin bir şey bulunduğu müddetçe sen zühd sahibi değilsin, zahid olabilmen için Dünya ile alakalı hiçbir menfi ihtirasın bulunmamalıdır. Sen Allah'a giden yolda ondan başkasını görürsen tevhid ehlinden olamazsın. Tevhid ehlinden olabilmen için Allah'a giden yolda ondan gayrı hiçbir şey görmeyeceksin. Arif dünyada da ahirette de gariptir. Hep dünyevi meselelerde hem uhrevi meselelerde hem de Allah'tan gayrı her şeyde zahittir. Allah'tan başka hiçbir şeye rağbet ve alakası yoktur. Ey ahali! Beni dinleyiniz. Benim hakkımda kalplerinizde taşıdığınız töhmeti kaldırınız. Beni nasıl itham eder ve çekiştirirsiniz ki? Ben size karşı gayet şefkatliyim. Taksiratınızı yükleniyorum. Amellerinizin kusurlarını yamıyorum. İyiliklerinizin kabul edilmesi, günahlarınızın da bağışlaması için Allah'ın katında şefaatçi oluyor. Beni tanıyan ölünceye kadar yanımdan ayrılmaz. Beni kendisinin zevki yiyeceği, içeceği ve giyeceği yapar. Benimle benden başkasından müstahane olur. Ey oğul! Beni nasıl sevmezsen ki ben seni senin için, senin iyiliğin, senin menfaatin için istiyorum. Kendimi için istemiyorum. Senin faydanı istiyorum. Senin şu katil, aldatıcı dünyanın pençesinden kurtulmanı istiyorum. Onun peşinden daha ne zamana kadar gideceksin? Siz onun peşinden kendisini takip ederken o yakında ansızın geri dönecek ve sizi katledecek. Aziz ve Celil olan Allah, kendisini sevenleri dünya ile bir arada bırakmaz. Dünyanın onlara yapabileceği kötülüklerden bir an bile emin olmaz. Onları dünya ile de kendisinden başka bir şey ile de asla bir arada bırakmaz. Daima Allah onlarladır. Onlar da Allah ile. Kalpleri ilelebet onu zikreder. Hep onun huzurundadırlar. Onun gayretinden yüz çevirler. Yalnız ona yönelirler. Allah onların koruyucusudur. Kendileriyle ünsiyet eder. Allah'ım bizi de onlardan eyle. Onları koruduğun gibi bizi de koru ve bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Ey münaf! Az ve celil olan Allah kullarından dilediğini ortaya sürer. Kullarına seslenen O'dur. İnsanların kalbini ve sevgisini kullarından dilediği üzerine toplayan O'dur. Vazifeleri veren O'dur. Sen, 200 yüzlüğüne insanların sevgi ve alakasını kendi üzerinde toplamak istiyoruz. Bu mümkün değil. Bundan hiçbir şey çıkmaz. Ey oğul, nefsinin rabet ettiği hevayi arzuları ayaklarının altına al, çiğne. Bütün kalbinde onlardan sıyrıl. Eğer Allah'ın ilminde senin için onlardan bir şey varsa vakti saati gelince sana mutlaka ulaşır. Çünkü mukadderattan kaçılmaz. Takdiri ilahide bulunan her şey mutlaka olur. Allah'ın ilmi asla değişmez. Ezelde onun ilminde var olan mutlaka vuku bulur. Senin kısmetin vakti saati gelince sana mutlaka ulaşır. Hem de hazırlanmış olarak, kifayet miktarında ve güzel bir şekilde. Öyleyse sen onu zillet eliyle değil, izzet eliyle alırsın. Bununla beraber Allah indiğinde senin için düz sevabı da hasıl olur. Şanı yüce olan Allah, seni salih kulları cümlesinden olarak kabul eder. Çünkü sen onu elde etmek için haris olmadın. Ona kendi arzunda uzanmadın. Sen kaçtıkça ezelde sana ayrılan rızık peşinden gelir. Adeta seni kovalar. Bu tür rızıkta zahitlik yapmak doğru olmaz. Fakat o gelmeden önce yine de ondan yüz çevirmek gerekir. Benden zühtü öğren. Rızka nailiyet öğren. Cehalet içinde köşende oturma. Meseleleri öğren de zararı yok sonra yine ayrıl. Allah'ın ahkamını öğren ve onlarla amel et. Zararı yok sonra yine zafiyene çekil bütün insanlardan ayrıl. Fakat kemal sahibi alimlerden asla ayrılma. Onlardan ayrılıp kendi köşüne çekilmen asla caiz değildir. Onlarla haşir neşir olman ve meclislerinde kendilerini dinlemen, köşene çekilmenden çok daha faziletler ettirilir. Kemal sahibi alimlerden birini gördüğün zaman hemen ona yapış, Allah'ın ahkamı ve marifetullah hakkında ilim öğren. Onları iyi dinle, can kulağı ile dinle. Esasen ilim, din büyüklerinin ağzından öğrenilir. Allah'ın ahkamını iyi bilen, ilmiyle amil, kemal ehli alimlerin ağzından öğrenilir. Bu vasıflarda bir alim bulduğun zaman nefsinden, şeytandan, hevadan, tabiattan, Adet ve gelenekten ve insanlardan sıyrılmış olarak tek başına köşene çekil. Eğer yalnız o kemal sahibi alinle irtibatını devam ettirmekle beraber bu şekilde inzivaya çekilirsen o zaman melekler, salihlerin ruhları ve himmetleri senin etrafında dolaşır. Fakat behemal dediğim esaslar dahilde inzivaya çekilmiş olmak şartıyla aksi halde senin bu inzivan nifak olur. Riyakarlık olur, ikiyüzlülük olur. Zamanını boşuna harcamış olursun. Dünya ve ahiret ateşte yanarız Dünyada afetlerin, felaketlerin ateşinde, ahirette de münafıklarla kafirler için hazırlanmış cehennem ateşinde. Allah'ım senden af diliyoruz, kufran diliyoruz, günahlarımızı örtmeni diliyoruz. Günahlarımız sebebiyle bizi cezalandırmaktan vazgeçmeni diliyoruz. Bize tevbe nasip etmeni diliyoruz. Sen günah ve ayıplarımızı örten perdeleri yırtma. Bizi günahlarımız sebebiyle muahaze eyle. Ya Allah, Ya Kerim, Sen buyuruyorsun ki, O kullarının tevbesini kabul eden, kötü hareketlerini bağışlayan, ne işlerseniz bilendir. Şura Suresi 25. Ayet Ya Rabbi. Bize tevbe nasip et. Tevbelerimizi kabul et. Günahlarımızı bağışla. Amin. Vah sana. ilim erbabından olduğunu iddia ediyor. Fakat tıpkı cahiller gibi neşeleniyor, cahiller gibi öfkeleniyorsun. Dünyalığa nail olmakla ve halkın teveccühü ile neşelenmen sana hikmeti unutturuyor, kalbini karartıyor. Mümin, ancak Allah ile ferahlanır. Allah sevgisi ve Allah aşkı ile neşelenir. Onun gayri bir şeyle asla neşelenmez, ferahlanmaz. Eğer mutlaka ferahlanmak gerekiyorsa sahip bulunduğun dünyalığı Allah'a taat yolunda kullanabildiğin zaman ferahlan. Sahip bulunduğun o dünyalık imkanlarla hakkın hadimlerine faydalı olur, Allah'a itaat yolunda kendilerine muavanette bulunur. Gecede, gündüzde Allah korkusundan ayrılma. Ta kalbine şöyle hitap edilinceye kadar korkmayın. Çünkü ben sizinle beraberim. Ben her şeyi işitirim, görürüm. Ta suresi 46. ayet. Nitekim şani yüce olan Allah bu sözleri Musa aleyhisselam ile Harun aleyhisselama söylemiştir. Ne var ki sen onlardan değilsin, zira sen ilmi sadece ezberliyor, onunla amel etmiyor. Böyle olunca hiç şüphe yok ki onlara varis olamazsın, zira veraset ilimle, amelle ve ihlasla olur. Eğer ihlasla ilim öğrenir ve öğrendiklerinle de ihlas içinde amel edersen onlara varis olmaya hak kazanabilirsin. Sen seviyeni ve kadrini bil, senin kısmetin olmayan şeylere el uzatma. Allah'ın takdiratında ona tabi ol, itaat et. Takdiri ilahide de bulanmayan şeye gözlük mü, uzan mı? Eğer takdir ilahiye razı olursan hiçbir yok ki Allah sana muvaffakiyet verir, lütufta bulunur. Senden taksiratını kaldırır, günahlarını bağışlar. Sana dünya ve ahiret merhamet eder. Mümin imanı kuvvetlendiği zaman mukin adını alır. Bu sarsılmaz imana sahip kişi demektir. İmanın katiliği ve sarsılmazlığı daha da kuvvetlenince arif adını alır. Marifeti kuvvetlendiği zaman alim adını alır. İlmi iyice kuvvetlenince muhib, Allah'ı seven adını alır. Allah'a olan sevgisi iyice kuvvetlenince mahbub, sevgili adını alır. Bütün bu mertebeler tahakkuk edince ise Gahni, mukareb ve müstenis adlarını alır. Zira mahbub mertebesinde o Allah'tan gayrı her şeyden müstahinedir. Allah'a yakındır. Allah'a yakınlık ile ünsiyet etmektedir. Bu mertebede Allah onu kendi ahkamının, ilminin, geçmişteki ve gelecekteki takdiratının, emrinin ve kaderi ilahinin sırlarına vakıf ve muttali kılar. Tabi bu vakıf ve muttali kılma işi o kişinin havsalası nispetinde ve bir de Allah'ın onun kalbine vermiş bulunduğu kuvvet ve genişlik nispetinde olur. Bir de bundan böyle o mümin, aziz ve celil olan Rabbi ile birliktedir. Zahiren insanlarla bir arada bulmakla beraber kalben onlardan ayrılır. Kader-i Allah'ın ezeldeki ilmine ve takdirine uygun olarak hükmünü icra edeceği an hangi rızık kimin kısmet ise onu arar bulur ve nasibini kendisine verir. Kimsenin nasibi asla bir başkasına gitmez. Çünkü bu takdirde Allah'ın ezelleki hükmüne ve ilmine halal gelmiş olur. Kişi kendi iradesiyle kendisi yiyemeyecek durumda olsa bile nasibini yine alır. Tıpkı bir sabiye mamasının yedirilmesi, bir hastaya kendi iradesinin dışında yedirilmesi gibi. Nasıl ki bir anne çocuğunun yiyeceğini ağzına veriyor, bir hastanın ilacı kendisine içiriliyorsa, Tıpkı bunun gibi her insanın nasibi de herhangi bir yolla kişiye verilir. Bunun böyle olması Allah'ın ezelleki ilminin ve takdirinin icabıdır. Hasta kendisinin iradesi dışında verilen yiyecek ve ilaçlarla ayakta durabilir. Gücünü devam ettirebilir. Allah'ın ezelleki hükmü ve takdiri bu mükin arif ve fani mümini kendi nefsiyle menfaat çelminden ve mazarrat definden azade kılar rahmet eli onu bir sağa bir sola çevirir. Hatta lütfu ilahi onu hem yükseltir hem aşağıları indirir. Vah! Allah'ı tanımayanları ve onun rahmetinin eteğine yapışmayanlar. Vah! Allah'a karşı ihlaslı ve hüsnü edep sahibi olmayıp da ona kalbi ve özüyle bağlandığını söyleyenlere ve kuru kuruya onun lütfuna ve merhametine sarılanlara. Ey ahali! Aziz ve celil olan Allah Sıdıkların kalplerinin terbiyesini üzerine alır Hem de küçüklük hallerinden itibaren Ta yaşlılık demlerine kadar Her ne zaman ki Onları bazı musibetlerle dener Ve sabrettiklerini görürse Ona yakınlık artar Gerçekte musibetler onları kahredemez Onlara yetişemez Nasıl yetişsinler ki Musibetler yerde yürüyen adımlarla giderler Sıdıklar ise Gökte uçan kuşlarının kanatları üzerinde diler. Vah! sıdıkların kalbine eza veren kişinin haline. Vah! Allah'ın gazabını uğrayan kişinin haline. Vah! Allah'ın rahmetinden mahrum kalan kişinin haline. Vah! Allah'ın öfkesine dûçar olan kişinin haline. Ey oğul Allah dostlarının kömezi ol, yaygısı ol. Mahiyetlerinde hizmetçisi ol. Böyle olmaya devam edersen işte o zaman hakiki efendi olursun. Kim ki izzet ve celal sahibi Allah için mütevazi olursa, onun salih kulları için mütevazi olursa Allah onu dünyada da ahirette de yükseltir. Halkın külfetlerine katlandığın ve kendilerine hizmet ettiğin zaman Allah seni onların üstüne yükseltiyor ve başlarına reis yapıyor. Ya bir de onun kullarına seçkinleri olan sıddıklara hizmet edersen neler yapmaz ki? Allah'ım bizim ellerimize ve dillerimize hayırlar kat, Bizi senin lütfuna ve inayetine nail olanlardan eyle. Amin. Aklı selim sahibi oldu. Şimdiki halinle sen hiçbir şey üzerinde değilsin. Sizin her